İyi pazarlar, iyi bayramlar diliyoruz. Bugün bayram, Şunu farkındayız ki bu bayrama yüreğinde acıyla giren birçok aileler, insanlar var. Hepsinin acısını içimizde hissediyoruz. Daha güzel günlerin gelmesini diliyoruz. Efendim İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Polatcığım merhaba. Hoş bulduk hocam. Ben de dileğinizi tekrarlıyorum hocam. Yani bu bayramı sevdiklerinden ayrı, uzakta, kayıplarıyla geçiren, evinde geçiremeyen insanlar var. Hepsinin acısını paylaşıyoruz. Sabır ve rahmet diliyoruz hocam. Evet. Teşekkür ederim. Bugün bayram, bayram konusunda konuşacağız hocam. İstersen, evet. Şimdi yani bayram günü bayramdan konuşacağız. Ama ben öncelikle şunu sormak istiyorum size hocam benim gördüğüm kadarıyla bütün kültürler öyle ya da böyle bir bayram yaratıyorlar. Ama bu bir dini bayram oluyor, milli bir bayram oluyor, özel herhangi bir şeyin bayramı olabiliyor ama öyle ya da böyle bir bayram yaratıyorlar. Evet. Neden böyle bir ihtiyaç var hocam? Kültürler niye bayram sahibi olmak istemişler? Evet. Bu insan doğasının bir gereksinimi belli ki ve evrensel bir gereksinim. Nerede olurlarsa olsunlar ve bunun medeniyetle alakası da yok. Evet, en ilkel toplumlardan en gelişmiş dediğimiz toplumlara kadar hakikaten bu bayram var ve buna bakarak aslında hakikaten insan doğasıyla ilgili söyleyebileceğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Nedir bayramlar? Niye var? Da bakıyorsunuz ki insanca beraber yaşayabilmek için bu terimleri tabi onlar söylemiyor ama biz baktığımız zaman görebiliyoruz toplumun bazı değerleri daha üstün tutması kutlaması ve bu üstün değerler çerçevesinde yenilenmesi gerekiyor birbirlerini hatırlatmaları gerekiyor ve bayramlar işte bu değerlerin yaşamasına vesile oluyor böylelikle insan ilişkilerinde eğer barış önemliyse birbirine hediye verme ziyaret etme, dostluklar komşuluklar, aile ilişkileri hı hı. E, ve yaşın getirdiği bilgelikler birikimler önemliyse bayramlarda bunların hepsi kendisini ifade etme imkanı buluyor. Sizin o söylediklerinizden bayramların yenilenme imkanı olması durumu benim çok ilgimi çekiyor. Yani ben düşünüyorum şimdi İngilizce eğitimi almaya başladığım zamanlar yani 11-12 yaşındayım. O güne kadar okuduğumuz bütün kitaplar Türkiye menşeili, Türkiye'den falan. Ee, bir İngiliz İngiltere kaynaklı bir kitapta Arthur diye bir kahramandan bahsediyorlardı. İşte onun bütün maceraları anlatılıyor ve yılbaşı dönemine denk gelen bölümünde ise Arthur yeni yıla yönelik ee, bir takım çözümlemeler yapıyor ve geleceğe ilişkin düşündüğü şeyleri, yapmaya karar verdiği şeyleri bir kağıdın üstüne yazıyor. Ve ben 11-12 yaşında ilk kez böyle bir şeyin olabileceğini fark ettim. Yani, Onlar için özel bir kavramı vardı. New yani, New Year Resolutions diyor. Yani, Resolutions diyor. yani Resolutions diyor. İngilizce dersi de olduğu için aynen yani öyle söylemiş olayım. Hı -hı. Bunu bu isimle anıyor. Yani yeni yıl, geleceğe yönelik beklentileri belirlediği yazdığı bir dönem olarak. Gerçekten bir yenilenme dönemi olarak görünüyor. Hı -hı ben bizim bayramlarımıza baktığım zaman bunu daha çok sosyal bir yenilenme dönemi gibi görüyorum yani kişisel bir yenilenme döneminden daha çok burada çok kişisel bir yenilenmeden bahsediyor Artur'un hikayesinde dönüyor bakıyor işte önümüzdeki sene şunu yapacağım bunu yapmayacağım hayatımda şunu değiştireceğim bunu değiştireceğim diye bir milat hı hı. ama bizde daha sosyal bir milatmış gibi geliyor yani biz ilişkilerimizi yeniden gözden geçiririz hayata yeniden bakarız ve e, evet Tekrar o yapıyı tasarlarız gibi oluyor. Evet. Siz ne diyorsunuz bu tarzda? Katılıyorum. Evet. Evet, Zaten bunu gördüğün zaman ve hakikaten görüyorsun ve hiçbir toplumda hiçbir din yok ki e, bunu hesaba almamış olsun evet. ve genellikle aynen dediğin gibi e, küslerin barışması. Barışma dönemi tabii. Yani bu bitmemiş işleri bitirmek için bir fırsat yaratılma durumu Yap var nasıl bir şey, ben onu düşünüyorum. Demek ki doğası bunu getiriyor diyor. Yani senin bitmemiş işlerinin olması, küsmen, hayatta birtakım gerilimlerin olması, beklendik bir şey. Ee, hadi bakalım gel bunu çözmek için de bir fırsat var önünde diyor. Yıllar önce bir üniversitede, üniversite öğrencilerine konuşuyorum, psikoloji bölümünün öğrencileriydi. Bana dediler ki iyi bir psikolog olmak için ne yapmamız lazım? İlk söylediğim şeydi babamın roman okuyun. Evet klasikleri okuyun. Edebiyattan kopmayın. Çünkü yazarlar insan doğasını sadece zihinsel Hı -hı. değil, duygusal anlamda da anlamışlar ve ifade ediyorlar. Hı -hı. Ve hakikaten bence baktığımız zaman bu edebiyatta da müthiş bir bilinç var. Biz şimdi psikologlar yavaş yavaş bunu anlıyoruz kavramlara. Nedir kavram? Bitmemiş işler kavramı. Yani bakacak olsa 30-40 yıllık bir, tır. bir muazzıci vardır bunun psikoloji literatüründe. Ama bitmemiş işi olanın gözü Başkadır, bunu almıştır. Aha. Onun için bunun teknikleri gelmiş gelişmiştir. Psikoterapi teknikleri gelişmiştir. Bu bitmemiş şimdi bitir. Aha. Ancak rahat nefes alırsın, özgürlüğünü bulursun, mutluluğunu bulursun diye. Bunu binlerce yıldır keşfetmiş bir insanlık var. Mi? Mitolojisine bakacak olursan da böyle. Böylelikle Bayram sana o fırsatı veriyor ve bilge kişiler bunu söylemişler de. Diyor ki bu küslükleri Sadece bir insanla değil kendi içindeki kendinle olan küslüklerini de Aha. bir tarafa atarak bir yeni dönemin başlaması meselesi. Yani ana baba çocuk ilişkilerinde, karı koca ilişkilerinde, komşu ilişkilerinde, akraba ilişkilerinde ve bunu mekanizmasını hazırlamış. Hazırlamış, Hediye verme, işte görüşmeye, birlikte zaman geçirmeye, paylaşma diye. Şimdi ben kendime dönüp baktığım zaman ben bir bayram severim. Yani ben kendimi öyle tanıyorum. Evet ben bayram severim. Yani <gülüyor> bu hoşunu e ifade ediyor. Bayram sevmeyenler de var diyorsun. Etrafa ben baktığım bir zaman öyle var diye düşünüyorum. Çünkü evet. e bayramı sevebilmek için bayramın beraberinde getirdiği bir takım şeylerden de hoşlanabiliyor olmak lazım. Yani, yani e bu işin kendine göre bir Usulü, bir adabı, yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler gibi tanımlanmış bir takım şeyler var. Şimdi insan bunlara iki gözle bakabilir. Bir ya bu, bu ne ya böyle de şey olur mu? Ben Andarya. göre Andarya diye de bakabilirsiniz. Bir diğer taraftan da bu toplu hareketleri birlikte yaptığımız için kendimizi daha iyi hissediyoruz. Bu da bu bugünün gereği diyebilirsiniz. Ben o gözle bakmayı tercih ediyorum ve öyle kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, fakat birçok insanın bunu böyle algılarken artık eskisi gibi algılamadığını da görüyorum. Bu bir yargılama falan da değil. Yani vay efendim niye öyle yapıyorlar denecek bir durum da yok. Bir şey oluyorsa mutlaka bir sebebi var. Evet. Ee, ben o sebepten de konuşmak istiyorum. Yani ben bayram sever bir adam olurken benim arkadaşlarımın içerisinden bayram sevmeyenler de oluşmaya başladı. Ee, ve eminim onların ailesi benim ailemin yaptığından çok daha farklı bir şey de yapmadı. Yani kalkıp da şöyle bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü benim çocukluğumda herkes aynı şeyi yapardı bayramda. Hiç kimse başka türlü bir şey yapmazdı. Hı hı. Bayramlarda tatil meselesi de yoktu bu kadar uzun uzadıya. Dolayısıyla çekilip gidilmezdi, işte bilmem ne yapılmazdı. Yapılan belliydi. Bayram sabah kalkılırdı, insanlar inançlarına göre namazlarına giderlerdi, gelirlerdi. Aile önce kendi içinde bayramlaşırdı. Ondan sonra da o ailenin hiyerarşik düzenlemesine göre aileden yakınların ziyaret edilmesi işte ondan sonra da çevredeki diğer ziyaretler falan derken bu süreç gelip giderdi. Ve ben çocuk olarak bundan büyük keyif alırdım. Yani hem aile içerisinde kutlanmasından hem aile dışında kutlanmasından. E, halen de bundan keyif alıyorum. E, bayram sabahı pijamayla oturmak aklıma hiç gelmiyor. Yani üstümü değiştireyim, adam gibi oturayım, bilmem ne yapayım falan ilk düşündüğüm şeyler bunlar oluyor ve eşim ve çocuğumla da aynı şeyi paylaşıyoruz. Ne oldu? Niye insanlar bunu yitirdiler? Yani yani, biraz daha devam eder misin? Çocuğunla, eşinle nerede bulunuyorsunuz bayram günleri? Yani biz genelde tabii şimdi benim çocukluğum için de durum aynıydı. Bugün de aynı. Benim ailem de gurbette yaşadı. Hani böyle çok terimiyle. Annemle babam görevleri de dolayısıyla memleketlerinde çok nadir bulunabildiler. Ve bayramlar bizim için o anlamda yolculuk dönemiydi. Devlet bayramlar memurlarıydı. Tabii tabii evet. devlet memurları. Her bayram bir yolculuk dönemi yani. Gidersin, ziyaret edersin, gidemesen bile o özlem ve o yolculuk beklentisiyle geçer. Yani. Bayram gidip gidemeyeceğin son ana kadar belli olmaz. Hı hı. Ve bayramlar o anlamda yolculuk dönemiydi. Benim oğlum için de durum aynı. Hı hı. Yani e, ne benim ailemin ne eşimin ailesinin yanında oturmuyoruz. Ve dolayısıyla e, bayram İstanbul'da geçirilmeyecekse o zaman bizim için bayram dönemleri yolculuk dönemi oluyor. Hı hı yola evet. çıkıyorsunuz ve şu an benim oğlumda da bu şekilde. Yani bayram büyük tatil diyor o. <gülüyor> <gülüyor> bayram büyük tatil demek yola gitmek demek. Yani evet. arabayla binersin, gidersin ya da neyse bir şeyle sonra bir yere gelirsin orada zaman geçirirsin bir süre diyor yani. Evet. Tahmin ediyorum bu bayram severlerle bayram sevmeyenler arasındaki temel fark yani eğer psikolog olarak buna bakarsan mutlaka psikolojik bazı sebepleri vardır. Çocuğunu büyük süreç içerisinde kendisine ne açıklandı, nasıl hissetti, hmm. nereye kondu. Mesela ben kendi çocukluğuma baktığım zaman e, bayramlar bir kere hep ayağıma vuran ayakkabılar dönemiydi. <gülüyor> ee, şimdi neden ayağıma vururdu bunun içerisinde girecek olursam anlatırım. Çünkü karar verirlerdi hangi ayakkabı benim için oldu veya olmadı. Evet. Yani ben böyle gün falan gidecek olsam tamam tamam güzel oldu diye alınırdı ve 2-3 hafta o ayakkabıdan çektiğimi başka hiçbir şeyden çekmezdim. <gülüyor> Bakıyorum halen e, ayakkabı almadanın içinde bir sıkıntı var. Almasam olmaz mı? Şeyi var böyle. Ve e, Şimdi o bakımdan bayramla ilgili olarak bir, bir de e, üzerime ya şunu da söyleyeyim. Ben ilk defa benim için dikilen bir elbise ilkokul 4'teydi. E, o zaman alınmıştı. Ve diğerleri hep böyle abimlerden, ablamlardan kalma giydiğim şeylerdi. Peki, benim için alınan şeyler de yani benim hiçbir fikrim sorulmadan alınmış olan şeylerdi. Yani bayram dönemleri benim için bir eziyetti. Hiçbir şey izah edilmezdi, hiçbir şey açıklanmazdı. Orada böyle şey, vazonun içerisinde ufacık bir çiçek gibi ben de oraya konmuş olurdum yani esasında. Ama şimdi ben aklımla bunun kötü niyetten olmadığını, bunun kendiliğinden doğal olduğunu ve Bayram'ın aslında her aile için, her toplum çocuk için önemli olduğunu, aklımla eğiterek önemli olduğunu ve ondan dolayı yaşatmam gerektiğini biliyorum. Şimdi, o bakımdan e, Bayram'ın, yani ben çok rahatlıkla Bayram sevmeyenler grubuna girebilirdim. <gülüyor> Ama, e, ben e, kendimi Bayram seven birisi yaptım ve e, çocuklarımın, torunlarımın, arkadaşlarımın, öğretmen arkadaşlarımın, yöneticilerin her neyse kimse artık bu çevrede e, bayramın önemini bilen bilinçli insanlar olarak yaşamalarını çok istiyorum aslında. Bende ki duygu şu hocam. Yani bende bayramı sevdiren mesela bu bahsettikleriniz üç aşağı beş yukarı Türkiye ailelerinin %95'i için aynıdır. Yani %95 çocuğun ee, sıkan bir ayakkabısı, seçmediği bir kıyafeti vardır bayramla ilgili. Lakin e, bununla beraber bayramın getirdiği başka bir şey olurdu. Ben herhalde ondan hoşlanıyordum. Ee, bir kere annemle babamda bir coşku olurdu. Bunu hissederdim. Yani bu duygu hoş bir duyguydu ve ortam daha toleranslı olurdu. Sanıyorum o ortamın toleransı ve ailemin coşkusu benim için yeterliydi. Çok, <gülüyor> ba bayramı keyifli kılan, bayramı güzel kılan şey oydu ve Bugün kendime de dönüp baktığımda birini üzme noktasına gelirsem bayram günü ilk aklıma gelecek şey Bugün bayram yapma. Yani ilk aklıma gelecek şey bu olur. Bugün böyle bir şey yapılmaz. Bugün yapma duygusu olur ve o tolerans beraberinde bana başka bir duygu getiriyor. Ben, ben hoşluğunun orada olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Yani buradan hareketle herhalde şunu altını çizerek söyleyebiliriz. Bayramda çocuklar nerede, nasıl hissediyorlar konusu çok önemli. Buna annelerin, babaların, dedelerin, büyükannelerin dikkat etmesi çok önemli. Çünkü bu çocuklar nesilden nesile bu bayram geleneğini aktaracak olan kişiler. Onların ta kendileri. Onun için onlar iyi hissediyorlar mı? Evet. Zevk alıyorlar mı? Ve bayram onlar için coşkulu bir zaman mı? konusunu annelerin babaların, dedelerin bilmesi lazım. Hatta öğretmenlerimiz için de aynı şeyi söylemek istedim. Öğretmenlerimiz sınıfta bayram yaklaşırken nasıl bir tavır içerisinde bayramdan konuşuyorlar? Ay, bir sürü yapılacak şeyler var. ama şu bayram bir bitsin, rahat ederiz gibi mi? Yoksa coşkuyla mı bakıyorlar? Değerli izleyenler, kısa bir ardından sonra görüşmek üzere.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 İsrail sana Programı'nda bayram konusunu sohbet ediyoruz. Palat'cığım. Yani az önce söyledim tabii bu terim de daha evvel kullanıldı mı bilmiyorum. Ben bir bayram severim. Hakikaten bayramlardan hoşlanıyorum, bayram yaşamaktan hoşlanıyorum. Ee, i̇yi geliyor. Öyle ya da böyle iyi geliyor. Kendi öğrenciliğimi, bekarlık dönemimi falan da düşündüğüm zaman şöyle bir duygu içerisinde oluyorum. Tek başıma geçirdiğim bayramlar var. Fakat bu bayramlarda yani sahipsiz, kimsesiz ve yalnız hissettim kendimi. Ama iş yüzünden ama başka bir sebepten gidemediğim o süreci paylaşamadığım bayramlarda. Ve sonra dedim ki ya evlenince eşimle birlikte olunca yani tek başımıza da olsak bu bayramlar iyi gelir nihayetinde dedim. E, Fakat öyle olmadı. O da yetmedi. Yani biz birlikte iyiyiz, hoşuz ama ya içimize yazılmış böyle olmuyor diye. Ondan sonra çocuk sahibi olunca Evet kendi kendine yetebilir hale geliyorsun. Yani çekirdek aile olarak e, sen tek başına bir bayram kutlayabilecek beceriye gelmiş oluyorsun. Gerçekten çocuğunuz da varsa, karı koca bir aradaysanız o bayramı tek başınıza geçirmeniz bile size iyi geliyor. Fakat bu sefer başka bir şey düşünmeye başladım. Ya bunu ben böyle yaparsam benim oğlumun yeteri kadar anısı olmayacak bu konuyla ilgili. Yani bir çeşitlemeyle karşılaşmayacak diye fark etmeye başladım. Ve ondan sonra da bayramlar bizim için... Herkes için nasıl kutlanıyorsa o şekle girdi. Yani bir tatile gidilecek bile olsa öncelikle bu bayram kutlamaları şunlar bunlar halledilmeli. Onun arkasından kendimize zaman ayıracağımız bir durum varsa o yapılmalı. Eğer İstanbul'daysak iş o bu falan filan gidemediysek ailelerin yanına... ...mutlaka bir gezi programı yapıyoruz. Yani o günü özel bir hale getiriyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Bu bile çocuk için başka bir şey oluyor. Ya evet. diyor ne kadar çok yere gittik bugün diyor. Evet diyor değil mi? Diyor. <gülüyor> ya? yani, Bunun farkında. Farkında. Çocuk fark ediyor. Çünkü bizim pratiğimizde böyle bir şey yok diyor. Biz evet. en iyi ihtimalle bir kapıya gideriz. Evet. Oradan da ne zaman döneceğiz diye bakarız diyor. Yani evet. şimdi diyor bir evden çıkıyoruz, başka bir eve gidiyoruz. Bir evden çıkıyoruz, başka bir eve gidiyoruz. Her gittiğimiz yerde bize herkes çok iyi karşılıyor evet. Ve ortam çok keyifli. Evet. Şimdi... Ben bundan keyif alıyorum. Ee, ya bu çok çok önemli, bunun altını çizmek çok çok önemli gerçekten. Yani çocuğun bundan keyif almasının da iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Evet, yani evet. çünkü asıl onlar taşıyacaklar bu kültürü geleceğe diye bakıyorum. Hadi, bir diğer taraftan da şunu da anlayabiliyorum, bunların hepsi zorunluluk olsaydı inanın hiç yapmak istemezdi. Evet. Yani hmm. bu duygular beraber... Ben bu bu yüküle aktarmak istemez Yok hiç hiç, evet. hiç hiç hiç öyle evet. bir yükün içerisine sokmak istemezsin evet. çocuğu yani. Evet. E... Şimdi benim bilincimde e, Polat ben e, düşünüyorum ya, bu sohbetin içerisinde e, şöyle bir şey oluşmaya başladı. Bir, bayram bir toplumun sağlıklı bir şekilde geleceğine gidebilmesi, yolculuk yapabilmesi için... Elzem, gerekli, çok önemli. Çünkü temel bazı değerlerin yaşamasına fırsat veriyor. Bir milat oluşuyor. Bu değerleri yeniden hep birlikte bir tanıklık yapma imkanı Aynen, veriyor. Öyle. Şimdi bu düşünce içerisinde kendi kendime sordum. Bu apartman hayatı komşu komşuyu tanımıyor. <gülüyor> Ve artık cebimize biraz para gelirdi. Bir de evvelden sıkılmış olanlar varsa bunu bir ...tatil imkanı olarak giriyor. Evet, ve tabii, tabii. yani tabii. Yapabiliyor da çok büyük bir... E, ...bayram tatili endüstrisi gelişti. Evet, aynen öyle. <gülüyor> böyle da... bir turizm durumu oluşuyor. Evet, çekici yani. bir şekilde. Şimdi, izin verirsen, e, ...iki şey söyleyeyim Bir tanesi... ...benim ilk eşim Emily, Amerikalıydı biliyorsun. Evet. Türkiye'ye geldik ve 9 yıl beraber yaşadık. Sizin bir bayram var, onu mu anlatacaksınız? Evet, anlatabilir ya. An. <gülüyor> Şimdi, Emily'nin ilk yılı Türkiye'de... 9 ee, daireli bir apartmandayız Aha. ve insanlarla tanışıyoruz evet. komşu olduk. Hiç ama 5 daireyle gidip gelmelerimiz falan var. Ee, Ayşen e, o zaman daha bir 6 yaşında falan tahmin Aha. ediyorum kızımız. E, Elif daha 1 yaşında doğmuş vaziyette. Şimdi aramızda konuştuk dedik ki e, bir numaralı daireden başlayalım biraz Aha. oturalım. Öyle, sürekli böyle yavaş yavaş yavaş yavaş. Herkesin sırası. Şimdi bir numaralı daireye gittik. Nasıl nasılsınız Polat Bey? İşte nasılsınız Aslanam? <gülüyor> Sizler nasılsınız? Şudur budur falan. Soruldu soruldu bitti. Efendim. Şöyle kabiliyim. Niştedik. Bakunlar geldi <gülüyor> çıkarlar evde. <gülüyor> Her şey gayet güzel. İkinci daireye çıktık. Şudur bu sefer ev sahibi. Çok <gülüyor> memnun, çok mutlu. Herkes timden gelmiş vaziyeti. Rol değişti. O ev sahibi oldu. Biz misafiriz. <gülüyor> Şimdi Emine'ye sıra geldi, ''Nasılsınız Emine Hanım?'' ''Baba söylediğim gibi değilim.'' <gülüyor> <gülüyor> dedi. ''Fakat abi her beş dairede mutlaka Aynı nasılsınız?'' Aynı seremoni yapıldı. yapıldı. Emili bana bakıyor, ben diyorum, <gülüyor> <gülüyor> ''Bunu nasıl, nasıl?'' diyor. Dedim, ''Bu işte böyle bir şey.'' Misafir olarak gidiyorsun ve yeniden başlıyor, o ev sahibi olarak soruyor. Ve sen misafir durumunda cevap veriyorsun. Ee, şimdi <gülüyor> tuhafına giden ne oldu biliyor musunuz? Şimdi biz beş numarada oturuyoruz, evet. ortadayız, bize evet. geldiler. Şimdi Emine bana bakıyor, çok tuhafına gidiyor nasılsınız diye sormak. Hepsi abi. <gülüyor> bana düştü tabii, hepsine tabi, tabi, sordum tabi. nasılsınız, hoş <gülüyor> geldiniz falan diye espri falan yaptık. Bu da şey gibi hocam ya, yani sohbetin merkezini değiştirmek gibi. Yani bir, bir diğer taraftan hakikaten çok ciddi bir zaman kaybı ve ben e, dolardım böyle bir şeyde. Bu, bu, bunu kaldıramam. Bu, bana da fazla gelir. Evet. E, ama bir diğer taraftan da... ...ev sahibi, yürütülen sohbetin merkezi oluyor. Sınıf başkanı gibi bir şey oluyor ya. Adama diyorsunuz ki evet şimdi sınıf başkanı sensin. Ne kadar? Yarım saat. Yarım saat sonra altı numaraya çıkacağız. O zaman altı numara sınıf başkanı olacak. Evet, aynen öyle. Ve, ve hakikaten... ...eğer insan ilişkilerinde... E, ...böyle bir yakınlık olmamışsa... ...konuşacak da başka yok. Daha da ne var, ne yoktan başka bir yere gidemiyorsun evet. O bakımdan şimdi benim aklıma şöyle bir proje geldi mesela kendim. Bu sorumlu alıyorum. Şu anda oturduğum dairede 12-14 bin daire var apartmanda. Mesela ilişkilerimiz normal. Apartmanda oturan insanların ilişkileri merhaba diyoruz şudur budur. Ama istiyorum ki şimdi apartmanda oturanlar, ben çünkü bayramda burada olmayacağım ama aile ziyaretine gidiyorum. Normal bir koca olarak. Eşimin ailesini ziyaret edeceğiz. Ee, akıllı bir adamım yani. Evet. Tamam. <gülüyor> Şimdi bu, bunu bilsinler istiyorum. Evet. Yani ben hakikaten bir kart yazmak istiyorum. Her bir daireye. Ve onlarla beraber komşuluk yaptığım için mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Ee, kısaca böyle bir mektup şeklinde Hı. ve e, aile ziyaretinden dolayı bu bayramda olamadığımdan söylemek istiyorum. ...benim için onların önemli olduğunu, bayramın önemli olduğunu, ilişkilerimizin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve bu hiç aklıma gelmemişti. Şimdi e, bu programla ilgili böyle konuşuyoruz, hazırlık yapıyoruz... ...ve e, sana bu yönden teşekkür ederim hakikaten. Çünkü e, ben... ...aynı bayram değerlerini paylaşmış olan insanlar olarak orada oturuyorum. Evet. Bunu bilmesini isterim, kapıcının da bilmesini isterim apartman görevlisini, Aşağımızda oturan dükkan sahipleri var. Onların da bilmesini isterim. Çok değişik görevlerde çalışan insanlar var, komşularımız var. Onların da bilmesini isterim. Çünkü bu değerler bizi hakikaten aynı kadere başvurmuş bir toplum yapıyor. Aynen. Onun paylaşılmasını istiyorum. Ve bu bilinç içerisinde o zaman yani zorunlu olarak yapılması gereken bir olay değil. Bu hakikaten bir tercih olarak bu değerleri yaşatmak isteyen bir insan olarak yapılan bir seçim olarak ortaya çıksın istiyorum. Ve bu geleceğin Türkiye'sinde böyle olacağına da inanıyorum. Şimdi ben mesela gene bayramlara baktığım zaman şey de görüyorum. Ee, ya insan tabii üstüne bu kadar düşündüğü zaman durumu fark ediyor. Bayram müessesesi, bayramı kutlama durumu bence yaşamın gerçekleriyle insanın ilişki içerisine girdiği durumlardan bir tanesi. Birincisi ihtiyaç sahiplerinin göz önünde tutulması durumu var. Yani sen hayatla ilgili bir şeyin farkına varıyorsun. Diyorsun ki evet çevremizde ihtiyaç sahibi insanlar olabilir. Yaşam var ölüm var. Sabah mezarlık ziyaretiyle başlıyor. Yani sen evinden çıkıp gidiyorsun sıcak yatağından ve e, birilerini mezarda ziyaret ediyorsun. Bu başka gün yapılabilir mi? Yapılır yapılmaz. O ayrı bir şey ama o gün böyle oturmuş bir duygu var. Ondan sonra geliyorsun o hüznün üstüne. Diğer insanlarla birlikte eğlenceli bir gün geçirmeye çalışıyorsun, anı paylaşıyorsun. Şimdi böyle bakıldığı zaman aslında yaşamın bütün gerçekleri bir bayram süreci içerisinde var. Ve seni o süreç içerisinde bunlarla ilişki içerisine sokuyor hayat. Evet. Bak diyor, bunların farkında ol diyor. Sen diyor, ay birliktesin, sevdiklerinle birliktesin. Bu anı paylaşabiliyorsun, hakkını vermelisin bu anın diyor. Kaybettiklerin var, en çok özleyeceğin günler iyi günler. Bugün diyor, bunu yapmalısın. E şimdi sürecine de baktığınız zaman büyük ailelerde orada burada bunun bir hazırlık dönemi de var. Bayram bugün sabah olmuyor ki. Yani o evin hanımları için, işte o hazırlığı yapacak anneler için, babaanneler için, anneanneler için o bayram haftalar öncesinden başlıyor. Evet. ...imkanlar ölçeğinde hediyelerin hazırlanması, yapılacak işlerin planlanması, yiyeceklerin hazır edilmesi, işte Kurban Bayramı bu bu sabah kurbanın kesilmesi, dağıtılması, işte onlar bunlar bu. böyle bakıldığı zaman ben gerçekten yaşamın tümüyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi Polat, şöyle bir durumda var. Ben bayramı yaşayan bir küçük çocuk olarak bakıyorum bakıyorum babam ciddiyetle sabahleyin gidiyor bayram namazını kılıyor beni de götürüyor hı hı. düşünüyorum aa diyorum buradaki bütün bu insanların bir parçasıyım ben hı hı. E, paylaştığımız bir inanç var ondan sonra beni de götürüyor mezarla e, mezar'a gidiyorum ha diyorum ya benim geçmişim burada dedem yatıyor burada büyük annem yatıyor ben bu geçmişin devam eden bir süreciyim hı hı. ileride ben de çocuğumu babamın mezarına getireceğim diyorum. Tabii. Ondan sonra babam diyor ki hadi gel bakalım diyor. Götürüyor beni. E, mahallenin bir garibanına, bir fakirine uğruyoruz. Zarf içinde diyor ki işte birisi diyor bir şey bıraktı. E, ihtiyaç sahibi görev olursa işte ver dedi. Ben de sana bunu veriyorum. Ondan sonra Allah kabul etsin dersin. Bütün beklediğimiz bu dersin falan. Bakıyorum aa toplumun tümünün farkında benim babam. İhtiyaç sahiplerinin farkında ve onun için çalışarak, emek vererek kazandığı bir paradan ayırıyor, onlara veriyor. Ve böylelikle aha diyorum bunun bir sorumluluğu var demek ki. Ve o gün ne bileyim ben kuşlara, kedilere, işte susuz olanlara yem atma, konusunda ayrı bir duyarlılık var. Ağzından çıkanın bir dikkat etme durumu var. Böylelikle dikkat edersen çok önemli bir şekilde yaşamı anlamlı kılmak için evet. bir sürü davranışlar yapmış. Benim yaşamımın bütünlük kazanmış oluyor artık. Ben geçmişimle, ben komşularımla, ben değerlerimle bir bütünlük içerisine girmiş oluyorum. Bayram bu şekilde yaşandığı ve anlatıldığı zaman, Müthiş, o zaman sağlıklı ya. bir toplum evet. için ne kadar önemli bir fırsat. Çok, çok. Ne kadar önemli bir fırsat. Bunu görmezsek eğer ve bu anlatılması lazım, yaşanması lazım. Hı hı. Tabii sadece aksi halde, e, başka çaremiz yok. Uymak zorundayız. Aksi millet ne der haline dönüşürse eğer. Zaten bozulduğu yer orası değil mi hocam? Hı. Şimdi sizin şu saydıklarınızı, benim söylediklerimi alt alta yazalım. Birinin önüne koyalım. Ya böyle bir fırsat var. Bunun adı bayram değil. Böyle bir fırsat var diye birinin önüne koysak. Hay ben böyle bir fırsatı istemiyorum diyebilecek kaç tane aklı başında insan var hocam? Evet. Yani ben bayram sevmeyenlerin aklı başında insanları olmadıklarını düşünmüyorum. Kendilerine göre gerekçeleri olduğunu, kendilerine göre düşünceleri olduğunu ve öyle ya da böyle kendi gerçeklikleri içerisinde de haklı olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer bunlar zorlama olursa, bunlar anlamlandırılamazsa, yani bir gerekçeyle, bir fikirle, bir düşünceyle beslenemezlerse insanın duygu dünyasında da temas etmeyecekler. Temas etmedikleri için de ben çok da aklı başında bir sonuca gideceğini de düşünmüyorum. O bakımdan gerçekten bizim düşündüğümüz gibi davranmayanlar, bizim beklediğimiz şekilde hareket etmeyenleri yargılama yerine Yok, anlamayı seçmeliyiz. Tabii ki, tabii ki. Ve onların gözüyle görüp, onlarla bir sohbet içerisine girip o sohbet içerisinde bakış tarzlarını gördükten sonra bir de bu listeye bakış tarzı gibi bir bakış yaptığın zaman burada toplum kendiliğinden bir fırsat sunuyor. Yani ailenin daha sağlıklı olması için, çocuğunun daha sağlıklı olması için, toplumun kendi kendini bütünleyip daha bir kader bildiği yapan aynı değerleri paylaşan bir toplum olarak gitmesi için. Bak bunu böyle bir bayram olmasa da bir devlet bunu organize etmeye kalsa, abi 8-10 milyar dolar lazım. Yani sert beni böyle duyurabilmek için bilmem ne yapabilmek edemezsiniz için. Edemezsiniz hocam. Edemezsin edemezsiniz bile. Ödürüdübünün edemezsiniz. Yani birliğini de sağlayamazsınız. Evet. Yani benim bunu böyle yaşamamda en az 4-5 nesillik yatırım var. Evet. Değerli diyenler bayram önemli bir gün ve bu önemli günün bilincinde olarak selam diyoruz. Kısa bir aradan sonra takip edeceğiz. devam. Edelim. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam ediyor. Evet. Bir bayramlar dedik, sohbete başladık. Devam edelim sohbetimize. Hocam. Hocam, yani gene biraz deneyimlerden, biraz gözlemlerden yola çıkarak ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sadece bayramlarla ilgili değil. Ailelerin hayatlarının yaşayışlarıyla da ilgili diye düşünüyorum. Ben her ailenin harcını sağlam tutan birilerinin o ailede olduğunu düşünüyorum. Yani bu ailenin bireylerini birbirine bağlayan, o yapıyı dimdik tutmak için uğraşan birilerinin o ailede olduğunu düşünüyorum. Bunlar bazen pozisyon gereği ailenin en büyükleri olabilirler. Yaşlı büyükleri de olabilir ya da büyüklerinden herhangi bir tanesi de olabilir. Ya da duygusal zekası, sosyal zekası çok ön planda, kafası çalışan ee, herhangi bir aile bireyi de olabilir. Bu insanlar aileleri ayakta tutarlar. Evet. Böyle günleri organize ederler, insanları bir araya getirirler, keyifli bir gün geçmesi için gerekeni yaparlar. <gülüyor> Genelde güler yüzlüdürler, kimseyi evet. üzmezler, evet. ortamın keyif yaşaması için ne gerekiyorsa yaparlar. Evet. Fakat bu insanların kaybıyla birlikte bazen o aileler bu yeteneklerini de yitirmeye başlarlar. Evet. Ee, katılır mısınız bu fikrime? Yani ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Katılıyorum. Ve bu önemli bir gözlem bence ve genellikle e, Polat Bu duygusal zekası yüksek, sevecen, bütün kalpleri besleyen insanların çoğu hanımdır evet. e, Ninedir, evin annesidir, evet. büyük haladır şu veya bu Hı -hı. şekilde e, Ve acıdır ki bazen onların vefatından sonra e, Bakarsanız aile bir şey, Ak üsünü kaybetmiş Aynen. araba gibi böyle ışıklar söner Soğumaya başlar, ilişkiler kopmaya başlar Bunun üzerinde düşünerek bir Çare arama durumu da olmaz Yavaş yavaş koparak gider Bazen bu anne öldükten sonra Ailede olur ve bu aile Bakarsınız Evvelden çocuklarını Getirip ziyaret eden Bol bol torun koklayan dede Karısı öldükten sonra Ulan konu kokusuna hasret, hasret kaldı. Çocuklar Hı. getirmiyor falan demeye başlarlar. Çok doğru. Ve onun için e, ailenin bu duygusal aküsü diyeceğim, e, gönül kaynağı diyeceğim insanlara önce buradan özel bir selam gönderiyorum. Sizin bu gönül kaynağı, gönül aküsü dediğim insanlar sizin eğitiminiz varmış yokmuş önemli değil. Sizin esas Eğitilmiş olan gönlünüz, insan sevgisi. Ve sadece aile içinde kalmaz bu sevgi. Biliyorum komşulara, mahalleye taşar, taşar, taşar, taşar. Selam olsun sizlere. Siz bu toplumun, bu ülkenin çok önemli zenginliğisiniz. Özel olarak sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Şimdi e, onun için bence şimdiki ana babalar, şimdiki öğretmenler, Böyle insanlara duyarlı olup, tabii, tabii, dikkati tabii. çekmeye başlaması lazım Aynen öyle. ve bu kişilere de bir görev buradan veriyorum. Hani derler bazen bana, Doğan Hocam yerinize birisini yetiştiriyor musun, yetiştiriyor musun, yetiştiriyor musun, Şimdi bu insanların aile içerisinde hakikaten yavaş yavaş böyle birisine o bilinci vermeye başlaması, o gönül zenginliğinin önemini anlatmaya başlaması, fırsatlar yaratması da lazım. Ve bir toplum için de bu geçerli. Tabii Bazen öyle. biz aynı türküyü söyleyen değişik kişiler vardır. Ama birisi söylediği zaman dersin ki, o bununki başka ya, Aynen. bir böyle gönlümde oturuyor falan. Aynen. Ve o rahmetli olduğu zaman da hemen şöyle, ay çok severdim kendisini. Aynen. Ve anılar oluşmuş olm olm olmaya başlar. O bakımdan, Kesinlikle o dediğin doğru. Her ailede bu var. Umarım her apartman da bunu keşfeder bir Aha. yerde. Ve bize gönül ilişkileri içerisinde olan bir toplumun kesinlikle sorunları olacaktır ama çözülebilir sorunları olacaktır. Hocam mayada bu konuyla ilgili yeterli veri var bence. Yani buradan sağlıklı sonuç çıkarmaya yetecek kadar malzeme bu toplumun mayasında var. Var değil mi? Var var var. Hiç o konuyla ilgili şikayet edilecek, tartışılacak bir taraf yok. Yani evet kirlenmiş, evet farklılaşmış, evet başka türlü bakıyor falan ama her şeye rağmen bir mesaj çekiyor. Şimdi denicek ki ne var canım işte bir şey yazıyorsun ya da hazır bir şey var bilmem kimin numarasında ekle diyorsun, gönderiyorsun. Doğru, yapmayabilir. Yapmayabilir ama yapıyor. Yani evet. Şimdi <gülüyor> Ha efendim. <gülüyor> anlamlı değil, bana özel değil tamam haklısın eksik olabilir ama yaptı yani. yani ona öyle ya da böyle yaptı şimdi bunu yapmamış gibi yaklaşamazsın onun orada olmasının sebebi şu ta kendi çocukluğundan ta kendi geçmişinden getirdiği maya onu dürtüyor evet. o adam eğer sana o mesajı göndermeme rahatlığında olsaydı zaten göndermezdi evet. rahat edemiyor hiç olmazsa onu yapıp kendi vicdanını rahatlatıyor evet. hiç olmazsa diyor bunu yapmalıyım ha telefon etse daha iyi olur daha da güzeli. Keşke oturup bir şey yazsa iki satır. Bunun için zahmet verse, gidip postaneye verse, bunu gönderse falan of müthiş. Evet. E, ama ben düşünüyorum mesela. Ben arkadaşlarımın çoğunun adresini bilmiyorum. Evet. Yani çok isterim bunu yapmayı ve, ama bunun için çok özel bir hazırlık yapmam lazım. Siz bana başka bir şey söylediniz. Siz dediniz ki apartmanın için yap en azından bunu. Ben de söyleyeyim o zaman. Yapın o zaman. Siz apartmanınız için yapın. Yakınlarınız evet. için yapın. Evet. Evet. Geçenlerde bir doğum günü dolayısıyla bir araya gelmiştik. Bir herkesin abi olarak gördüğü, saygı duyduğu biri var. Onun doğum günüydü. Ve bir meslektaşı ondan daha genç. Elini öpmekte ısrar etti. Ya bırak falan şurada, <gülüyor> şunu, elini öptü. Şimdi o da dedi ki... Şimdi bana döndü, hocam dedi, bizim dedi yönenin geleneğidir, böyle el mutlaka bahşiş vermen lazım dedi. <gülüyor> Ona baktı, ondan sonra Ya dedi, aslında dedi, çok güzel bir şey, yani az da olsa bir bahşiş versen iyi olur dedi. <gülüyor> yani çıkardı hakikaten böyle. Veya bir bahşiş verdi. Bu bahşişi dedi, alıp götürüp eşime göstereceğim dedi. Şimdi burada bir değer yaşanıyor <gülüyor> hakikaten, bir, bir düğün. Ee, Küçüğün büyüğe saygısı, büyüğün onun farkında Aynen. olması, onun gönlünü okşamayla ilgili bir Aynen. tavır içerisinde olması. Çok güzel ve bunu yaşatmak istiyor. Şimdi kendisinin bir çocuğu var biliyorum Aynen. bu EDP'nin, biliyorum bu Aynen. gelenek o ailede Aynen. yaşayacak, Aynen. verecek. Gerçekten öyle. Şimdi umarım bu programın süreci içerisinde birçok kişi şu kararı verebilir. Olan. Doğan Hoca eğer apartmanına bir mektup yazmak ve şu bayramda ben tatile gitmedim buradayım ama sizlerle beraberim kafamda bayramı sizlerle kutlamış olma ihtiyacı da vardı aslında diyebiliyorsa bunu ben de yapabilirim diye insanlar olabilir. Umarım böyle karar verenler olabilir ve bu başlangıç olur. Sonra bu yavaş yavaş... O zaman iki kapı geçsinler hocam. O bile bir şeydir. Evet. Yani Zorunlu olanlar dışında, gitmezsek alınırlar dışında, evet. e, gidersek çok sevinirler diyebilecekleri iki kapı geçsinler. Ben çok önemli. Bir anımı paylaşmak isterim. E, <gülüyor> takside geliyorum. E, i̇şte bir gece kondomu geçiyoruz. Dedim ne güzel gece kondomu burada ağaçlar ağaçlar ağaçlar dikilmiş <gülüyor> vaziyette. Apartmanlar olunca ağaçlar olmuyor falan. Ben dedi evlerden bir sitede oturuyordum. bilinçli olarak dedi şimdi ben gece kondomu oturuyorum dedi. Neden dedim, abi bayram geldi dedi, kapımızı çalan çocuk yok, şeker isteyen çocuk yok dedi. Bu ne biçim komşuluk ya dedi, bu ne biçim insanlık dedi. Şimdi dedik oturdum dedi gece kondu kısmına dedi, ondan sonra oh dedi bayram dedi kapıyı çalıp şeker isteyen çocuklar geliyor dedi veriyoruz. Geçen gün dedi baktım dedi bir kadın dedi sesleniyor, ulan benim adım bu çıktım baktım diyormuş ki, Bizim çocuğa şunu aldık seninkine de vereceğim olur mu diye soruyormuş. Ah dedi işte bak komşuluk dedi ya dedi paylaşma durumu. Şimdi bazı insanlar da bu son derecede önemli ve bunu bir ihtiyaç olarak hissediyor, komşuluk olarak hissediyor. Ve hakikaten bayramlar, sana kesinlikle katılıyorum, insan doğasının bir gereksiniminin yansıması. Tarih boyunca böyle olmuş. Tarih boyunca da böyle olacak eğer insanlar saygı değer barış içerisinde birbirine değer veren, aynı kadere başvurmuş bir toplum olarak yaşamak istiyorlarsa. Değerli izleyenler, bayramınızı yeniden yürekten en iyi dilekle kutluyoruz. Ve yeniden acılı insanlarımızın hepsinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Polatcığım, senin de <gülüyor> bay, bay, bay <gülüyor> kutlu olsun. Görüşmek üzere. <gülüyor> <iyi değilim. gülüyor>